Osmanlı yayın evi sunar, veliler bahçesinden, tasavvufi sohbetler, eser Abdülkadir Dedeoğlu, yöneten Hüseyin Amioğlu. Mana, gözle görülmeyen veya görülemeyendir. İnsanın mana alemi, gözle görülmeyen yanıdır. Ruh, o alemin baş unsurudur. Tasavvufun bütün şubeleri, ruhun terbiyesiyle alakalıdır. Bu terbiyede sohbet birinci sırada yer alır. Öyle sohbetler vardır ki insan ruhunda fırtınalar koparır. En güzel ve en feyizli sohbet peygamberlerin sohbetidir. Sonra peygamberin varislerinin sohbeti peşinden ulemanın sohbeti gelir. İşte cana can katan bu maneviyat büyüklerinden sohbetler ve hayatlarından Ölümler Buyurun Selamun Aleyküm Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah Buyurun evladım şöyle buyurun, buyurun. Hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Hoş bulduk, Hoş bulduk efendim. efendim Merhaba Merhaba, Merhaba efendim. efendim. Efendim, üstadım, arkadaşım gönül eri olmak ister. Sohbetlerinize katılmak ve sohbetlerinizden feyiz almak diler. Kişi Allahü Teala'nın bu meclise gönderdiği feyiz ve bereketten nasibi neyse onu alır. Efendim bir şey sorabilir miyim? Tasavvuf derler, tarikat derler. Bunun aslı nedir? Evladım, tasavvuf derler aslı muhabbettir, sevgidir. Allah'ı sevme yoludur. Tabi, bu yola önce Allah'ın sevdiklerini sevmekle başlanır. Allah'ın sevdikleri kimlerdir? Bunları nasıl bulur ve nasıl anlarız efendim? Allah'ın sevdikleri öncelikle peygamberlerdir. E... ...peygamberlerin olmadığı devirlerde... ...peygamberin tam ve mükemmel... ...vekilleri, varisleri vardır... ...öyle büyük sultanlardır ki onlar... mana aleminde... ...istedikleri an... ...peygamberleriyle görüşebilirler... ...şu halde... ...bu zatları sevmek... ...peygamberimizi sevmeye... ...peygamberimizi sevmekte... ...Allah'ı sevmeye götürüyor insanı... ...efendim... ...sevgide bir ölçü var mıdır... ...elbette elbette evladım... Peygamberin varis ve vekili olan zatı öyle seveceksin ki Allah'a, peygambere ve sahabilere mahsus güzelliklerin dışında bütün güzellikleri onlara yakıştırabilirsin ve öylece sevebilirsin. Bunu biraz daha açacak olursak şöyle diyebiliriz: Allah'a ait sıfatları peygambere, peygambere ait sıfatları da mürşide yakıştırmayacak şekilde bir sevgi. İşte sevgide Ölçü bu evladım. Hazreti Ömer bir gün peygamberimizin huzuruna geldi. Ey Allah'ın Resulü seni anam babam kadar çok seviyorum dedi. Efendimiz ey Ömer beni anandan babandan ve kendi nefsinden daha çok sevmedikçe kamil mümin olamazsın buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer ey Allah'ın Resulü seni anamdan babamdan ve kendi nefsinden daha çok seviyorum cevabını verince efendimiz işte şimdi kamil manada mümin oldun buyurdular. Efendim sevgiyi muhabbeti tarif edebilir misiniz? Sevgi ve muhabbetin tarifi yoktur. Tezahürleri vardır evladım. E, tezahürleri dediğiniz şeyler nasıl şeyler sultanım? Kişi sevdiğini üzmeyecek, darıltmayacak, kızdırmayacak. ...sevdiği zatın isteklerini ve istemediklerini bilecek... ...ve bütün işlerini bu hal üzerine bina edecek. Kişi sevdiğinin gittiği yoldan gidecek, ona tabi olacak. İşte sevginin işaretleri bunlardır. Yani Allah'ı sevdiğini söyleyen kişinin samimiyeti, ihlası... ...Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı gösterdiği dikkatle ölçülür... ...değil mi efendim? Peygamberini sevdiğini söyleyen kişi... Onun sünnetlerine uyuyorsa onu seviyor demektir. Allah dostları peygamber varislerini sevmenin ölçüsü de onlara kalben ve fiilen uymakla belli olur. Efendim milyonlarca insanın içinde Allah dostunu nasıl bulabiliriz? Onun bir alameti var mıdır? Gerçek Allah dostu ve peygamber varisi Allah'ın ve peygamberin yolundan zerre miktarda ayrılmayan ...söz ve davranışlarıyla İslam'ı yaşayandır. Efendim... ...Allah dostunu bulmak maksadıyla... ...birini ararken... ...onun dinimizin esasları olan şeriatı... ...tam tatbik edip etmediğini kontrol... ...her zaman mümkün olmaz. Ondan bir keramet istesek... ...bir olmazı oldurmasını dilesek... ...bu doğru olur mu? Evladım... ...eğer senin nasibin varsa... ...Allah'ın nuru kalbine gelmeye layık biriysen... Hakiki bir Allah dostu seni sohbetine alır Ve sana sahip çıkar Halin müsaitse Allah'ın izli ve kudretiyle Seni dünyanın öbür ucundan çeker getirir Dizinin dibinde oturtur Ve senin istemene gerek duymadan Sayısız kerametler gösterebilir Kalbini de Allah sevgisiyle doldurur Yalnız bir Allah dostundan keramet istemek onu denemek yanlıştır. Çünkü evliyanın kendisini gizlemesi vaciptir. Büyükler ancak zaruret olursa keramet isar ederler. Bakınız bu konuyla alakalı pirimiz Muhammed Vahaüddin Hazretlerinin bir menkıbesi. Muhammed Bahâeddin Hazretleri Buhara köylerinden birinde Şey Hüsrâv isimli zatın evinde misafir olmuştu. Köy sakinleri doğruya gelmişler, yenmiş, içilmiş ve sohbet başlamış. Bu sırada Muhammed Bahaüttin Hazretleri ev sahibine "Evladım, git bak kapıda biri var." demiş. Ev sahibi de kapıya bakıp gelmiş. Efendim, Köylümüz Yusuf Efendi... ...zatı halinize ve cemaatimize armut getirmiş. Peki... ...armutları büyük bir kaba boşaltıp... ...buraya getirin. Şimdi herkese birer armut verin. Kimse armutları yemesin. Bekleyin. Siz kardeşim... ...armutları getiren Yusuf Efendi... ...bize bu armutların niçin getirdiniz... Maksadınız nedir? Efendim... ...bana köyümüze keramet ve keşf sahibi... ...bir zat geldi dediler. Ben de ziyaret edeyim diye düşündüm... ...ve bu armutları alıp size getirdim. Fakat... ...küstahlık edip birine işaret koydum... ...ve en alta yerleştirdim. Eğer o zat evliya ise... ...bu armudu bulup bana verir diye düşünmüştüm. Ya... ...demek öyle. Peki... ...elindeki armuda bir bak bakalım... İşaretlediğin armut o mu? Evet efendim o armut <gülüyor> Bak evladım Allah'ın evliya bir kulunu denemek iyi bir şey değildir İşaretlediğin armudu Allah'ın izniyle bulup sana vermeseydik Hakkımızda kötü düşünecektin Bizden uzak kalıp zarar görecektin Allah ve Resulü'nün yolunda gidenleri imtihan etmeye, denemeye harcet yoktur. Bu hususta kullara düşen Allah'ım bana sevdiklerini bulmayı ve onları sevmeyi nasip eyle diye dua etmektir. Beni affediniz efendim. Çok büyük bir hata işlemişim. Lütfen beni de talebiliğinize kabul buyurunuz. Evladım... Allah dostlarının yanında kalbi çok temiz tutmalı. Hani ne demişler? Evliyanın yanında kalbine, eşkiyanın yanında diline hakim ol. Evliyanın yanında doğruluktan asla ayrılmamalı. Ne soracaklarsa sorsunlar, doğru cevap vermelidir. Kişi kendi aleyhine bile olsa, yine doğru olanı yapmalı ve doğruyu söylemelidir. Bakınız, Bununla alakalı pirimiz Muhammed Haydin Hazretlerinin bir talebesi başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor. Semerkant'ta oturuyordum. Muhammed Vahavuddin Hazretlerinin keşf ve keramet sahibi büyük bir zat olduğunu duyunca ona karşı muhabbetim iyice arttı. Sabrım kalmadı ve ve sohbetlerine katılmak için Buhara'ya gitmeye karar verdim. Yola çıkarken annem hırkamın görünmeyecek bir yerine dört tane altın dikti. Buhara'ya varıp Hazretin sohbetine katıldım. Sohbet esnasında beni öyle bir hal kapladı ki muhabbet ve sevgiyle yanıp tutuşuyordum. Bu hale dayanamadım. Yanımda oturanlardan birine beni de talebeliğine kabul etmesi için Hazreti Üstaz'dan rica etmesini söyledim. O da durumu anlattı. Bunun üzerine Hazreti Üstaz bana iltifat etti. Kabul ederiz. Fakat senden altın isteriz. Efendim ben fakirim. Altınım yok. Bunun hırkası içinde dört altını var. Yine de altınım yok diyor. Ayretler içinde kaldım. Hemen hırkamı söküp içindeki dört altını çıkarıp önlerine koydum. O mecliste bir çocuk vardı. Talebelerinden birine şu altınları bu çocuğa ver buyurdu. Çocuk altınları bir türlü almak istemedi. Ne kadar ısrar ettilerse de kabul etmedi. Tekrar bana getirdiler. Bahavuddin hazretleri talebeleriyle başka köye doğru hareket ettiler. Ben de onlara katıldım. O köyde de büyük bir sohbet meclisi kuruldu. Benim talebeliğe kabulüm için yeniden rica edildi. Bunun üzerine altınları meclisteki bir başka çocuğa vermemi söylediler. O çocuk da almadı. Utancımdan sanki ölecektim. Bu defa talebeler kabul buyurulmam için ısrar ettiler. O zaman buyurdular ki... Evladım... Hasislik ve cimrilik... Sevimsiz ve kötü bir sıfattır. Bilhassa... Allah'a yakınlık yolunda ilerlemek isteyen bir kimsenin hasislik etmesi fevkalade yanlıştır. İsteğine gelince seni talebeliğe kabul ediyoruz. Ümit ederiz ki kalbinden dünya sevgisi çıkar ve Allah'a tevekkülün artar. Efendim, Muhammed Bahavuddin Hazretleri çok keramet gösterir miydi? Evladım, Allah dostları kerametten tiksinirler. Fakat insanlar keramete düşkün iseler ve irşatları kerametle mümkünse, veliler Allah'ın izniyle keramet gösterirler. Muhammed Bahavuddin Hazretleri böyleydi. Zaruret olunca kendisinden Allah'ın izniyle keramet zuhur ederdi. Hatta, bu mübarek zatın talebeleri bile Büyük keramet sahibiydiler Nitekim talebelerinden Bir gidici yere hep Havadan uçarak giderdi Muhammed Bağutdin Hazretleri Bir gün o talebesinin Üzerinden manevi yardım ve Tasarrufunu çekmiş O zat uçamaz olmuştu O talebesine şöyle buyurdu Cenab-ı Hak bana Talebelerimin gizli ve açık bütün hallerini bildirdi. Onlar üzerinde tasarruf etmek gücünü ihsan etti. İstesem bütün talebelerime Allah'ın izniyle çeşitli üstün haller verebilir ve yine geri alabilirim. Onları kabiliyetlerine göre terbiye ederim. Çünkü eğitimci talebesine en çok yarayan ve faydası olanı yapar. Efendim. Allah dostlarının yüzlerine bakmak ibadettir. Sözünü ne buyurursunuz? Evladım, veluyullah yani Allah dostları, maddi vücutlarıyla halkla meşgul olurlarken, manevi vücutlarıyla yani iç alemleriyle Allah'la meşgul olurlar. Onların yüzlerine bakmakla insanda çok güzel haller bilir. Nitekim, bu hususla alakalı... Muhammed Bağutin Hazretlerinin... ...bağlılarından biri... ...şöyle anlatır. Pirimiz Muhammed Bağutin Hazretlerini... ...çok severdim. Himmetleriyle bende şaşılacak haller meydana geldi. Bana... ...beni hatırından çıkarma derdi. Ben de daima onları hatırımdan çıkarmazdım. Ben bu hal üzereyken... Babamla birlikte hacca gittik. Yolda Herat şehrine uğradık. Herat'ı seyrederken efendi hazretlerini unutup hatırımdan çıkarmışım. Bir müddet sonra farkına vardım. Bende biraz önceki manevi haller yok olup gidivermişti. Bu halle yolumuza devam ettik. İsfahan'a vardık. İsfahan'da büyük bir zat vardı. Herkes o zatın sohbetine gidiyor, ondan istifade etmeye çalışıyordu. Babam benim üzüntülü halimi gördüğünden beni de o zata götürüp himmet talebinde bulundu. Fakat ben efendi hazretlerinden çok korktuğum için o zatın huzurunda oturmadan çıktım. Sonra haccımızı tamamlayıp Buhara'ya döndük. Döner dönmez Muhammed Bahavuddin hazretlerinin ziyaretine koştum. Onu unuttuğum için çok çekiniyor ve bir türlü yanına yaklaşamıyordum. O mübarek benim bu halimi anladı ve bana şöyle buyurdu. Korkma, yaklaş evladım. Biz kusurları affederiz. Sen benim oğlumsun. Ayrıca benim oğullarıma kimsenin tasarruf etmeye haddi yoktur. Her ata varınca şehrin azametine bakıp beni unuttun. Unutmak dostluğa katiyen sığmaz. İşte böyle evladım. Allah'ın dostları talebelerine çok düşkündür. Onlara en küçük bir zarar gelmesine gönülleri razı olmaz. Talebelerini her türlü zarardan korumak için titrerler. Talebelerinin günah ve hatalarına çok üzülürler. Efendim bu meseleyi biraz daha açar mısınız? Tabii, tabii evladım açayım. Bunu en iyi bir şekilde anlamak için isterseniz... Muhammed Bâhüttin Hazretlerinin bir menkıbesini... ...balılarından dinleyelim. Nesef şehrinde bir adamla kavga ettim. O adam benden çok incindi. Bir müddet sonra Buhara'ya gitmiştim. Muhammed Bâhüttin Hazretlerinin huzuruna vardım. Bana hiç iltifat etmediler. Birçok kimseleri araya koyarak... Affedilmemi istedimse de fayda vermedi. Çok yalvardım. Bir gün yine af dilediğimde buyurdular ki, sefe gidip incittiğin kimsenin hatırını hoş etmedikçe seni sohbetimizde bulundurmayız. Böyle buyurdu. Çok üzüntülü olarak sefe gittim. Hazreti Üstaz'ın gelmesini bekledim. Nihayet bir gün geldiklerini, üstelik evime doğru yaklaştıklarını gördüm. Evimizde hiç oturmadı. Birlikte kavga ettiğim adamın evine gittik. Yüksek adımlarını, temiz yüzlerini o kimsenin kapısının eşiğine koydu ve ondan özür diledi aynen şöyle buyurdu. Evladım kusura bakma. Seni inciten bu adam benim talebemdir. Bütün günah benimdir. O günahı ben ettim. Sen... Beni affeyle. O zat bu hali görünce şaşkına döndü. Öylesine ağladı ki sanki aklı başından gitti. Beni affettiğini söyledi ve Hazreti Üstaz'a mürit olma isteğinde bulundu. İsteği de kabul edildi. Efendim, Allah dostu olan mürşidi kamillerin etrafında pek çok kişi nasıl toplanabiliyor? Evladım, bu mübarek zatlar birer mıknatıs gibidirler. İnsanlar ise demir tozlarına benzerler. Fez ve nur arayanlar, kendisinde feyz ve nur çekiciliği olan zatların etrafında... ...Allah'ın kudreti ve izniyle toplanıverirler. Efendim, ama şerli insanların da etraflarında toplananlar oluyor... Elbette evladım Onlarda da çekicilik vardır Yalnız onlarınki nur değil Zulmet cazibesidir Karakter ve istidatları Şerre müsait olanlar da Onların etrafında kümelenirler Bunların yanlarında süfli yani kafir cinliler vardır Gözle görülmeyen ve Çok süratli olan bu yaratıklar 5-10 saniye içinde Dünyanın bir ucundan Diğer ucuna gidebilirler O kimselere çok uzaklara gidip anında haberler getirirler. İnsanlar da bu gibi halleri keramet zanneder ve o kimselere bağlanırlar. Efendim, benim bildiğim bir kalp var ki çam kozalağı şeklinde. Bu kalp göğsümüzün sol tarafında. Vücudumuza kan pompalamakla görevli. Bu kalple sizlerin bahsine ettiğiniz kalp aynı mıdır? Evladım, tasavvufun alakadar olduğu kalp manevi kalptir. Yani gözle görülmeyen vücudumuzun bir parçasıdır. Maddi kalbimiz onun mekanı makamındadır. Manevi kalbi söz anlatmak biraz zordur. Nitekim bu hususta büyük veli Alaaddin Attar Hazretlerinin de bir menkıbesi vardır. Dermişlerden biri bana bir gün kalbi sordu. Nasıl olduğunu bilmiyorum dedim. Ben kalbi üç günlük ay gibi görüyorum dedi. Bunu üstazım ve şeyhim Muhammed Bahavuddin hazretlerine anlattım. Bu onun kalbine göredir buyurdu. Ayakta duruyorduk. Ayağını ayağımın üzerine koydu. Birden kendimden geçtim. Bütün mevcudatı kalbimin içinde ve bir arada gördüm. Kendime gelince Muhammed Bahaüttin Hazretleri şöyle buyurdular. Gördün ya evladım kalp böyle olunca onu bir kimse nasıl anlayabilir? Hadis-i Kutsi'de Cenab-ı Hak yere ve göğe sığmam mümin kulumun kalbine sığarım buyurmuştur. Bu derin sırlardandır anlayan anlar. Efendim, elimizden geldiği kadar farz namazlarını ve sünnetleri kılmaya çalışıyoruz. Bunlar yeterli değil mi? Evladım, peygamberimizi bir düşün. Derecesi malum. Farzları eda ettikten sonra sünnetleri, bunlarla da yetinmeyerek nafileleri ve hatta her gece teheccüd namazlarını da kılmıştır. Bazı geceler namazda, Ayakta durmaktan ayakları şişermiş. Efendim, neden bu kadar nafile ibadetlere düşkünmüş? Halbuki hiç günaha sahibi olmamış. Üstelik cennete girmesi de kesin. Bunu Hazreti Ayşe validemiz de sormuşlar. Efendimiz, şükredici bir kul olmayayım mı ya Ayşe buyurmuşlar. Evladım, şunu hiç unutma. Kişiyi farzları eda etmekle... Kendini Allah'ın azabından korumuş olur Fakat nafileler insanı Allah'a yaklaştırır Sen Allah'a yakın olmak istemez misin? Hı? Kim istemez ki? Öyleyse farzları vaktinde eda ettikten sonra Nafilelere de ehemmiyet vermelisin Nafile ibadetlerden bir de Rabıtadan bahsediliyor Bu nasıl bir şeydir? Evladım rabıta İçinde bulunduğun asırda Allah'a en yakın zaten muhabbetle bağlanmak ve ondan feyz almak demektir. Meyveyi ağacın dalının ucundan veren Cenabı Hak fez ve nuru da bazı seçkin kullarının kalbinden dağıtmaktadır. İstifade etmek gerekir. Efendim, dervişlik nedir? Dervişlik herkesin yükünü çekmek. Kimseye kendi yükünü çektirmemektir evladım Efendim Şeriat, tarikat ve hakikat diyorlar Bunlar birbirlerinden farklı şeyler midir? Bak evladım Bunları sana bir misalle anlatayım Yalan İslam'da yasaklanmıştır Yalan konuşmuyorsan Şeriatın emrini yerine getirmiş olursun Fakat Kalbinde yalan söylemeye azıcık meyil olduğu halde Ona Mani olabiliyorsan bu tarikattır. Eğer yalan ne kalbine ne de diline hiç yanaşmıyorsa bu da hakikattir. İlim ehlinden bazıları tasavvuf ve hakikat ehlini kötülüyorlar. Acaba bunun sebebi nedir efendim? Evladım hakiki ilim ehli tasavvuf ehlini kötülemez. İlim ehli ilmi bilendir. Fakat tasavvuf ve hakikat ehli... O ilmi bizzat ve tam olarak yaşayanlardır. Mesela ilim ehli feyzi ve nuru bilir, şeytanı ve nefsi öğrenmiştir. Geceleri kılınan teheccüd namazının faziletini de öğrenmiştir. Fakat feyz ve nuru kalbine alan, nefis ve şeytanla en iyi mücadele eden, teheccüd namazlarını kılan tasavvuf ve hakikat ehli insanlardır. Büyük alim, ve işte İmam Şafii Hazretlerine sormuşlar. Efendi Hazretleri siz büyük bir ilmin sahibisiniz. Fakat şey efendi Hazretlerine çok hürmet gösteriyorsunuz. Sebebini bize de anlatır mısınız? Evlatlarım bunun sebebi gayet açık. Ben ilmi biliyorum. O ise benim bildiklerimi tam olarak yaşıyor. Hulasa, bendeki ilim onda hal olmuş evladım. Efendim, bir de Allah dostlarının aleyhinde bulunulmaz diyorlar. Bu hususta ne buyurursunuz? Allah sevdiklerini korur. Allah dostlarına hiç kimse kötülük yapamaz. Diyebilirsin ki kafirler peygamberimize bile kötülük yaptılar. Evet yaptılar. Buna Allah izin verdi de öyle yaptılar. Allah izin vermeseydi kimse kılına bile dokunamazdı. Bak bunda çok hikmetler vardır. O bir peygamberdi. Aynı zamanda örnek insandır. Yaptıkları ve tahammül gösterdiği her şey örnek olması içindi. Kafirlerin kendisine yaptıklarına tahammül de bunun içindi. Aynı sıkıntılarla karşılaştıkları zaman ümmetinin de tahammül edebilmesi için örnektir. Mesela Allah isteseydi peygamberini Mekke'de koruyamaz mıydı? Elbette korurdu fakat Müslümanlara karşı düşmanların kötülükleri son hadde vardığında... Müminlerin yapması gerekenin ne olduğunu belirtmek için Hicret emri verildi Bu Hicretteki hikmetlerden biriydi Aynı şartlarda Müslümanların da aynı şeyleri yapmaları lazımdır Evliyaullah Çok merhametlidir Hiç kimsenin kötülüğünü istemezler Peygamberimiz gibi hep Ümmetin iyiliğini Ve hidayetini isterler Fakat Onlara kötülük yapmak isteyenler mutlaka belalarını bulurlar. Bir tanesini lütfen anlatır mısınız efendim? Evliya'nın büyüklerinden Emir Külal Hazretlerinin bir halifesi anlatıyor. Bir gün Muhammed Bahavuddin Hazretlerini Kasr-ı Arifan'da ziyarete gittik. Bu araya döndüğümüzde oranın fakirlerinden bir grup da bizimle beraberdi. Biri Muhammed Bahavuddin Hazretlerinin aleyhinde konuştu. Biz ona sen onu tanımıyorsun, Allah'ın evliyasına karşı suizan ve sui edepte bulunman uygun değildir dedik. Susmadı. Bu sırada bir eşek arısı geldi, ağzına girdi ve dilini ısırdı. Acıdan kıvranmaya başladı. Dayanamayacak kadar canı yanıyordu. O büyük zata yaptığın edepsizliğin cezasıdır bu dedik. Çok ağladı ve pişman oldu. Tevbe etti ve ona karşı itikadını düzeltti. Dilinin de ağrısı geçti. Evladım, evliyanın öyle değişik halleri vardır ki bu halleri sırf akılla çözmek mümkün değildir. Bu zatların yüksek hallerini anlamak için önce hüsnü zanla kabul edip inanmaya ihtiyaç vardır. Büyük Veli, Ali Ramiteni Hazretleri Evliyaullah'ın yüksek hallerini şöyle anlatıyor. Bu büyüklere bazen öyle yüksek haller verilir ki Allah'ın izni ve kudretiyle bütün dünyayı önlerindeki sofra gibi hatta tırnağın yüzünü gördükleri gibi görürler. İnsanların gözle görülmeyen manevi vücutlarını Allah'ın izniyle bir levha gibi görürler. Yine Muhammed Bahauddin Hazretlerinin talebesi Kutbül Aktab Alauddin Attar Hazretleri anlatıyor. Muhammed Vahavettin Hazretleri beni kabul edince kendilerine o kadar bağlandım ki sohbetlerinden ve yanından ayrılmayacak hale geldim. Ben bu haldeyken bir gün bana dönüp siz mi bana muhabbet ediyorsunuz yoksa ben mi size muhabbet ediyorum buyurdu. Ben efendim sizin bizi sevmenize bir ihtiyacınız yok biz sizi seviyoruz. Siz de bize irtifat buyuruyorsunuz dedim. Bunun üzerine bir müddet bekleyin anlarsınız buyurdu. Gerçekten kısa bir müddet sonra baktım, kalbimde ona karşı zerre miktarı muhabbet kalmamış. O zaman bana şöyle buyurdu. Gördün mü? Sevgi sizden mi, bizden miymiş? Yine bir defasında da şöyle buyurmuşlardı. Bizim yolumuz Urvetül Vüskâye çıkar Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyar Eshab-ı kiramın hallerine uygun hareket ederiz Yolumuzda azıcık bir amel bile büyük bir ibadettir Bu yoldan yüz çeviren dinini tehlikeye atmış olur Bu yolun Allah'a ulaştıran yol olduğunda zerre kadar şüphe etmeyin Aksi halde mahrum olursunuz Efendim, Kutbül Aktab dediniz, o ne demektir? Evladım, Evliyaullah'ın mertebeleri derece derecedir. Evliyanın yüksek derecede olanına Kutup denir. Kutupların da en büyüğüne Kutbül Aktab, yani Kutupların Kutbu denir. Kutbül Aktab, ayrıca Mürşidi Kamil, Varisi Resul gibi isimlerle de anıl. Muhammed Bahaddin Hazretleri de Kutbul Aktap mıydı? Hem de çok büyük bir Kutbul Aktap'dı. Zamanında diğer bütün evliya ona bağlıydı. Evliyaullah ondan izinsiz bir şey yapamazdı. Nitekim bu hususta da bir menkıbesi vardır. Muhammed Bahauddin Hazretleri Kabe'yi ziyarete giderken... Horasan'a uğramıştı. Orada Hacı Meyiddin adında bir zatın evine misafir oldu. Birkaç gün kaldı. Bu misafirliğinin bir gününde Karubani Saray meselesine gitmişlerdi. Orada huzuruna bir derviş geldi. Dervişe irtifat edip, ''Bunlar bizim sevdiklerimizdendir, fakat bizi tanımazlar.'' dedi. Sonra o dervişi yanına alıp, ''Müsafir kalmakta olduğu eve götürdü, ev sahibine.'' Bugün şehrinizde Allah dostlarından birini bulup getirdim. Müsaade ederseniz bizimle birlikte yemek yesin. Hay hay efendim, emirleriniz başım üstüne. Soframıza buyursunlar. Bunun üzerine derviş de sofraya oturdu. Yemekten sonra sohbete başladılar. Bir müddet sonra derviş müsaade isteyip kalktı. Havada uçarak evden ayrılıp gitti. Muhammed Bahaviddin... Dervişin bu haline tebessüm etti. Sonra kolay bir iştir bu yaptığı buyurdu. Yatsı namazı o derviş tekrar geldi. Muhammed Bahaviddin Hazretleri ona şöyle buyurdular. Bak evladım, Allah dostlarının yanında böyle kerametler göstermek makbul değildir. Cenab-ı Hak bazı kullarına öyle sırlar ihsan etmiştir ki bu sırlardan birini halktan birine gösterse perişan olur. Ama efendim ben 45 senedir denizlerde karalarda dolaşırım. Söylediğiniz efsafta tasarruf sahibi bir zatı araslamadım. 10 defa Kabe'yi, 10 defa peygamberimizin kabri şerifini ziyaret ettim. Bahsettiğiniz sırlardan birinin kokusunu bile duyamadım. Öyleyse bana bir an teslim ol. Nice sırlardan koklamak sana nasip olsun da... alemde arayıp da bulamadığın kimse olup olmadığını anla. Derviş peki deyip teslim oldu. Yanına oturdu. Muhammed Bahavettin Hazretleri şehadet parmağı ile dervişe dokundu. Derviş kendinden geçip yere yuvarlanıverdi. Nefesi dahi kesildi. Bir müddet öylece kaldı. Sonra... Şehadet parmağını dervişin alnına dokundurdu. Derviş kendine gelip... ...kelime-i şehadet getirerek kaptı. Özür ve af dileyerek... ...şöyle dedi. Cahillik ettim efendim. Sizin gibi Allah'ın sevgili bir... ...kulunun huzurunda edepsizlikte bulundum. Uygunsuz söz söyledim. Kerem ve ihsan ediniz. Küstahlığıma bakmayıp... ...beni bağışlayınız. Bunca zamandır gezdim, dolaştım. Hep sizin gibi kemal ehli birini aradım. Şimdi... Himmetiniz bereketiyle aradığımı buldum Lütfediniz ve beni terbiye ediniz Bu yolda ilerlemek ve Allah rızasını kazanabilmek için Onun sevgili bir kuluna teslim olmak lazımdır Efendim Lütfedin yanınızda hizmetinizde sizinle birlikte Kabe'ye geleyim Sen zaten on defa Kabe'ye gitmişsin Sizinle gitmeyi arzu ediyorum Evladım Sizin için hayırlı olan şudur Sen her git ve bize bağlılığını orada sürdür. Buyurun Efendimiz çay arzu eder miydiniz Tabi evladım Tabi bak misafirlerimiz de var çok iyi olur Evladım Kudbül aktaplar Tam manasıyla peygamberimizin yolundan giderler Karınca başı kadar bile Şeriattan ayrılmazlar Onlar peygamberimizin varisleridir Efendimizin sünnetine Bağlılıklarına dair Şöyle bir menkibi anlatım Muhammed Bahaüttin Hazretleri haçta iken hacılar Mina'da kurban kesiyorlardı. Muhammed Bahaüttin Hazretleri biz bu bayram ayrıca oğlumuzu kurban edeceğiz buyurdu. Her sözünde bir hikmet olduğunu bilen talebeleri o günün tarihini bir yere kaydettiler. Hacı tamamladıktan sonra Buhara'ya dönünce o sözü söylediği gün oğlunun vefat etmiş olduğunu öğrendiler. Oğlunun vefatı üzerine buyurdu ki hiç şüphesiz hüküm Allah'ın. Oğlumun vefat etmesi hususunda da Efendimiz'e uymuş oldum. Peygamberimizin hiçbir sünnetini terk etmedim. Hepsini yerine getirdim ve neticede faydasını gördüm. Bu sünnete uymamı da Rabbim ihsan buyurdu. Buyurun. Çayları getirdim efendim. Tamam evladım. Meclisimizin sağ başında oturanlardan başla vermeye. Efendim. Bana Muhammed Bahaddin hasretlerinden biraz daha bahseder misin? Bahsedeyim evladım. O mübarek zat sofra başında yemek yerken kendinizi Allah'ın huzurunda biriniz buyururdu. Bir toplulukta yemek yerken biri gafletle ağzına bir lokma alsa, önündeki yemeği Allah'ın huzurunda olduğunu unutmadan ye. Allah'ı hatırla ve başka şeyleri düşünme. Allah sana senden daha yakındır. Onu düşün buyururdu. Bir yemek gafletle, öfkeyle veya zorla pişirilse o yemekten kendisi yemez, başkalarına da yedirmezdi. Efendim söz Muhammed Bahıddin Hazretlerinden açılmışken başka şeyler de sorabilir miyim? Tabii evladım sor Hükümdarların meclislerinde bulunur muydu? Onlarla yer veya içer miydi? Evladım Allah dostları yaşadıkları devrin insanların ihtiyaçlarını ön planda tutarak amel ederler Eğer hükümdar meclislerinde bulunmak ve orada irşat mümkün olacaksa bunu yaparlar ve o mecliste bulunurlardı Nitekim bu hususta Muhammed Bahaüddin Hazretlerinin bir menkibesi var. Bir gün Muhammed Bahavettin Hazretleri herata gitmiş. Herat Melike Hüseyin bunu duyunca büyük bir ziyafet hazırlattırmış. Muhammed Bahavettin Hazretleri ile birlikte meşhur alimleri ve zamanın ileri gelenlerini davet etmiş. Herkes sofraya oturunca "Bu yemeklerden yiyiniz. Bunların hepsi helaldir. Bunları babamdan kalan parayla hazırlattım." demiş. Herkes yemeye başlamış. Fakat Muhammed Vahavettin Hazretleri yemeklerden hiç yemiyormuş. Zamanın tanınmış alimlerinden Şeyhülislam Kutbüttin, niçin yemiyorsunuz diye sorunca şöyle buyurmuşlar. Benim bir hakimim var. Bana der ki, sana iki yol var. Eğer yiyince senden hesap sorulmazsa ye. Hesap sorulacaksa yeme. Sen olsan hangisini tercih edersin? Melik'in yemekleri helalden hazırlanmış, şüphe yok. Fakat Herat'ta öyle fakirler var ki tek bir lokmaya muhtaçlar. Bence bu yemekler o bir lokmaya muhtaç olanlara verilmeliydi. Muhammed Bahuddin Hazretleri, tasavvuftaki hallerinin kaybolduğunu söyleyen bir talebesine, yediğin lokmaların helalden olup olmadığını araştır buyurmuştur. Talebesi de çok iyi bir araştırma yapmış. Yemeğini pişirirken helal olmayan odunlardan bir parça kullanmış olduğunu tespit etmiş. Sonra tövbe istifarda bulunmuş. ''Namazda huzu ve huşu nasıl elde edilir?'' diye sorulunca buyurmuş ki, ''Gaflet içinde olmadan helal lokma yiyeceksiniz. Huzurla abdest alacaksınız. Namaza dururken kimin huzuruna durduğunuzun idraki içerisinde olacaksınız. Yani görüldüğünüzü bir an bile hatırdan çıkarmayacaksınız.'' Efendim, Muhammed Bağuddin Hazretlerine saygısızlık eden kötü sözler söyleyenler olmuş mudur? Oldu ise böylelerine nasıl davranırdı? Elbette ona da saygısızlık eden olmuştur. Fakat o bu gibi hallerde kızmazdı. Çoğunu tebessümle karşılardı. Bir gün yine kendisine karşı edepsizlik eden birine kızmayıp tebessümle karşılamıştı. Fakat o kimse... Amansız bir hastalığa yakalandı, yataklara düştü. Tabi bu arada hatasını da anlamıştı, Tövbe et. Muhammed Bahuddin Hazretleri bir ara o zatın evine uğradı, halini, hatırını sordu. allah Teala şifa vericidir. Korkma, iyileşirsin inşallah. Ah, efendim, size karşı edepsizlik ettim. Hatırınızı incittim Bu dert bana ondan geldi Ne olur beni affediniz Evladım Kalbimiz o zaman incinmişti Fakat şu anda Gönül aynası tertemiz İyi bil ki Mürşitler kınından sıyrılmış Ve iki yanı keskin Kılıç gibidirler Aynı zamanda merhamet sahibidirler Belasını arayan insanlar gelip Kendileri o kılıca çarparlar. Onlar kimseye kılıç vurmazlar. Muhammed Bahettin Hazretleri bu manevi mertebeye acaba nasıl ulaştı efendim? Bu suali o zatı da sormuşlar. Şu cevabı vermiş. Bu hal bana Allah'ın lütfudur. Bu mertebelere Peygamber Efendimiz'e tam tabi olmakla ulaştım. Bizim yolumuz sohbettir. Halvette yani yalnızlıkta şöhret vardır. Şöhretse afettir. Hayır ve bereket cemiyette yani topluluktadır. Bu da sohbetle olur. İnsanlara rehber olan zatlar, Herkesin kabiliyetine ve istidadına göre muamele ederler. Eğer talip yeniyse onun yükünü çekip ona hizmet ederler. Cenab-ı Hak Davud aleyhisselama Ey Davud beni talep eden birini gördüğün zaman ona hizmetçi oğlu buyurmuştur. Çok hizmet ve himmet göstermek gerekir ki talip de bu yola girme kabiliyeti ortaya çıksın. Bizim yolumuzda olan kimse bu yola tam uymalıdır. Aksine işler yapmamalıdır ki işin neticesini alabilsin. Sünnet-i Seniye'ye uymaktan ibaret olan yolumuzda dikkatli davranılmalıdır. İşte böyle hareket edenler makbul mertebelere ulaşırlar. Efendim... Hazreti Şah'ın edep hakkında da sözleri var mıdır? Elbette evladım. İyi ki sordun. Edep hakkındaki söyledikleri de çok mühimdir. Buyurmuşlar ki... Yolumuzda olanların şu üç edebi gözetmesi gerekir. Birincisi Allahü Teala'ya karşı edeptir. Yani insan dışı ve içiyle tam bir kulluk içinde olmalıdır masivayı yani Allah'tan başka her şeyin sevgisini kalbinden çıkarmalıdır. İkincisi, peygamberimize karşı edep. Bu da bütün iş ve hallerimizde ona uymakla olur. Üçüncüsü, üstazımıza, hocamıza karşı edeptir. Çünkü kişinin Allah'a ve peygambere uymasına o vasıta olmuştur. Bu bakımdan, Üstazına edebede riayet gerekir Efendim Muhammed Bahaddin Hazretleri'nin Çizdiği esasların güzelliği Sizce nereden geliyor? Evladım Belki bugünün insanları Biraz zor anlarlar Ama anlatayım Muhammed Bahaddin Hazretleri insanlara karşı çok şefkatliydi Günlerce secdede Allah'a yalvardı Tasavvufta kolay ilerlenen Kolay ele geçen ve kolaylıkla Allah'a kavuşturucu bir yol ihsan etmesini diledi. Diyorlar ki, Cenab-ı Hak onun bu duasını kabul buyurdu. İşte bu yol, yemede, içmede, giyinmede, oturmada ve kalkmada, örf ve adetlerde orta derecede olmaktır. Kalbi lüzumsuz düşüncelerden korumaktır. Her an güzel ahlakla ahlaklanmaktır. zat haliniz Evliyaullah hakkında geniş bilgi sahibisiniz. Bize İbrahim Etem hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii evladım. Tabii. İbrahim Etem Hazretleri peygamberimizin vefatından 86 yıl sonra Hicri 96 yılında Kuzey Afganistan'daki Bær şehrinde doğdu. 66 yaşında Şam'da vefat etti. Babasının ismi Ethem Dedesinin ismi ise Mansur Künyesi Ebu Isak'tır Nesebi Hazreti Ömer'e dayanır Belten başka Bağdat, Şam ve Hicaz'da yaşadı İmam-ı Azam Hazretlerinin sohbetlerinde bulundu Bazı sahabelerle görüştü Onlardan hadisler rivayet etti İmam Buhari ve Tirmizi kendisinden hadis rivayet ettiler. Pek çok keramet ve tasarruflarına rastlanmıştır. Bunlardan bazılarını size anlatayım evladım. İbrahim bin Ethem anlatıyor. Bir gece. Mescid-i Aksa'da kalmak istedim Cami görevlilerinin beni görmemeleri için Hasılların arasına saklandım Görürlerse İçeride kalmama müsaade etmeyeceklerini düşünüyordum Gece geç vakit kapı açıldı İçeriye tanımadığım biri girdi Yanında derviş kıyafetli 40 kişi daha bulunuyordu O yaşlı zat Mihraba geçip İki rekat namaz kıldıktan sonra öbürlerine. Bu gece burada tanımadığımız ve bizden olmayan biri var. Evet, evet İbrahim bin Ethem var. Kırk gündür kalp huzuruyla ibadetini yapamayan İbrahim Ethem. <gülüyor> evet efendim, doğru söylüyorsunuz. Kırk gündür ibadetlerinden zevk alamıyor. Ne olur Sebebini biliyorsanız bana da söyleyeyim Ne olur Kırk gün önce Basra'da hurma satın almıştın Bu sırada yere düşen bir hurmayı da Kendi hurmalarından zannederek aldın yedin İşte bu sebeple Kırk gündür <gülüyor> ibadetlerinden tad alamıyorsun Allah'ım Allah'ım bu ne hal Affet Allah tafet Rabbim Derhal vurmayı sakın aldım dükkana git beni ve durumumu anlatıp dükkan sahibinden helallik dile vereyim <gülüyor> Hemen gitmeleyim Hemen gitmeleyim <gülüyor> İbrahim etene şöyle bir sual sorarlar. Ya İbrahim etem. Size bir şey sormak istiyorum. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Ey kullarım benden isteyiniz ben de size vereyim buyuruyor. Halbuki istiyoruz fakat vermiyor. Hikmeti ne ola ki? Ya öyle mi? Halbuki ben öyle görmüyorum. Evet. Allahu Teala'yı çağırıyorsunuz. Fakat ona itaat etmiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz Fakat dediği yoldan gitmiyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanıyorsunuz Fakat şükretmiyorsunuz Cennetin ibadet edenler için olduğunu biliyor Fakat hazırlıkta bulunmuyorsunuz Cehennemin asiler için yaratıldığını biliyorsunuz Fakat ondan sakınmıyorsunuz Kendi ayıbınızı görmeyip Başkalarının ayıplarını araştırıyorsunuz Sizler Başlarınıza taş yağmadığına Yere batmadığınıza Gökten üzerinize ateş yağmadığına şükredin Daha ne istersiniz Dualarınızın neticesi olarak Sadece bu bile yeter Yine bir gün İbrahim etem Hazretlerine bir zat geldi. Ya İbrahim etem, bana bir nasihatte bulunur musunuz? Bağlı olanı aç. Açıkta bulunanı kapat. Bunu anlamadım. Kesenin ağzını aç, cömert ol. Açık olan ağzına sahip ol. dilinde de tut, fazla konuşma. İşittiğime göre insan daha çok utansın diye tanıdıklarının yanında hesaba çekilecek. İlmi amel için öğrenim. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyürken, amelleri zerreler gibi küçüldü. Borcu olan kimse, borcunu ödemedikçe, yağlı ve sirkeli yemek yememelidir. Sohbetlerinizden çok faydalandım. Fakat sizi de çok yordum. Hakkınızı helal edin. Eğer izin verirseniz zaman zaman sizi ziyaret ederek sohbetlerinize katılmayı arzu ediyorum. Her zaman gelebilirsin evladım. Bizim vazifemiz dilimizin döndüğü kadar hak ve hakikati Allah'ın kullarına anladım. Osmanlı Yayınevi sundu. Veliler Bahçesi'nden, tasavvufi sohbetler. Eser Abdülkadir Dedeoğlu. Yöneten Hüseyin Avnioğlu. Osmanlı Yayınevi. evi. Ticarethane sokak, Gülegüle güle apartmanı, numara 12 Taksim 2, Sultanahmet, İstanbul. Telefon... 528-17-71, 511-86-26 Sayın dinleyiciler, bir kaset daha edinmek istiyorsanız lütfen yayın evimizden isteyiniz. Her türlü çoğaltma hakkı yalnız yayın evimize aittir. Sayın dinleyiciler, Osmanlı yayın evinin diğer kasetlerini de dinlediniz mi? Birbirinden güzel bu kasetleri de mutlaka dinleyiniz çıkan kasetlerimiz bir annenin kızına nasihatleri bir annenin oğluna nasihatleri bir babanın oğluna nasihatleri peygamberimiz Ebu Eyyub Sultan itikat abdest gusül ve namaz mesleklerimiz fatih ve İstanbul'un fethi ana baba hakları İbrahim etem Ulu Hakan Abdülhamit Han sureler dualar Mevlüt ve ilahiler, torunlarla baş başa, gençlerle baş başa, veliler bahçesinden tasavvufi sohbetler. Yavuz Sultan Selim, Yıldırım Bayezid, Eshabu Keyf, Raviatül Adviye. Saygılarımızla.